Malı da ticarete gitmiş develeri, zeketini vermeyeyim, eğer develerin selamet gelir, yüklerim selamet gelirsen iman verir. Yok, bir eşkıya ne tarafından soyulursa Muhammed'i öldür. Kılıcı yülemiş, cehil ile yülemiş, bekler yok. Yahudinin devesi gelirken bir aksama başlamış, devenin ayağında, Aksayır. Yani aksamayı biliyor musun? Topallayıyor. Topallayıyor, aksayıyor. Dedi biraz istirahat edersen devenin ayağı rahatlaşır. yürüyebilirsin. kal burada diriler, Biz seni plan durakta bekleriz ver dedi kervan sahibi. Peki dedi orada bir iki saat kadar istirahat edince kaldırdı ki devenin ayağında bir şey yok. Diğer yandan eşliyalar kervanı soymuşlar soğana döndü Yahudinin yükleri kemam. Ve Allah tarafından zekatı vermiş diye, verdi diye kastık, asattırmış toparlandırmış. Ey kurban oldum Allah. Bunlar mucizedir yani. Şimdiki sayyaran ölmeyene otobüs mucize diyorlar. Ona keramettirir. Mucize, enziyayettirir. Bunda millet çok yanılıyor. Bir mucize efendim bu diyor. Mujde dedim mi? Resulullah'a niye demek lazım? Şu insana mucize dedim mi? <gülüyor> buna halen küsle doğru gider. Keramet diye evet, neyse bir keramet En büyüğünün ağzından da bu duyuyor can. Caydır buna. <gülüyor> Tapların hiç dinle değisi. Şey. Geliyor bir haberci gelmiş. Develer külleyen soyuldu savana döndü. Nedine bir haberci. Yahudi kılıcı hazırlamış, Resulullah'ı saplıyor ama kendi oğlundan da, kölesinden de bir haber yok daha. Kölesi kopuşmuş gelmiş, yüzde mi değil, herkes soyuldu, biz de bizim gevele selamet gelmiş. Ne diyor? Herkes soyuldu siz nasıl? Geve bir ağsaklık çıkardı, biraz defletti, biz defletine geri soyulmuş, geldik ki bir selamet, onlar bütün melamet halindedir. Bütün soyulduları getirdiler. Yahudi böyle camiye, hemen boş dinlen peygamberimizin yanına, mihraba geldi. İmanı telgil et bana ya Muhammed dedi. Ne oldun Yahudiler? Nasıl olurdu? Nasıl oluyor da iman ediyorsun? Diy dedi. Diyeli eşhedü allah, ilâhe illallâh, yeşhedü ellen Muhammeden azdühü rasîzü. Hadislerinle bütün mucize senin dedi. Neden anladın dedi. Hadisi dinledin dedi. Baktığımızın malınızı zeketle hısara alın. Develerim selamet mi gelir? Selamet gelmez mi? Bütün Kerban soyulsun da sırt gelin geve selamet gelsin. Buna kim inanır? Hiçbir kimse inanmaz. Ancak senin mucize inandırır bunu. Sen kabul ediyorsun imanı denir. Yahudi imanı kabul ediyor da bizim Müslümanlar zeket vermeden imtina ediyorlar. Lakin şu memlekette Hüsnücü Mehmet öldü gitti, Merk adı olsun. Şimdi kardeşi diyor, Kaan kendi gitti, zeket verme imkanı yok, hiç. İçinde hac Kemal Hocağız, Tanrı Kocağız, Mustafa Efendi, aslında o büyük hocalar, Hacı Ağız Hocağız, Hacı Ağız vermişler, zeketten bahsetmişler. Hocalar, biz zekete alayım diye veriyor diye, nensiz fikir gelmiş. Kadınına sen deyince, hocadan dinledim, bana itaat edeceksin, git can sen kendi menfaatına konuşuyor diyor ya. Aynı onun gibi oldu, vermezlerdi. Kanaatın vursun, göl altında geberenin olmadığı halde. Yayan kavacıktan gelip gittiğim halde, ihtiyaçların içinde büründüğüm halde o günler, Allah ihtiyaç göstermedi ya, günü gününe yetiştirmiş o günde zeket almayacağıma yemin ettim Kürsün'ün üstünde öyle bağırdıydım. Zeket almam bir yok onun diye. O zaman millet zeketini vermeye başladı. Tehbir etti söz. Ben zeketi almayınca milletin bağrı cayır cayır. Şimdi kamyona dolduruyorlar balı zeketini hep bütün fakirin kapısının ona varırlar yahyalılar. Aman şu zeketimi al bir yalvarı yalvarı verirler elhamdülillah. Böyle değil mi? bir tanesine yalan söylüyormuş. Elhamdülillah. Bir kimse namazı kılar, zeketi vermezse, namazı kabul der. Namazı kılar, zeketi vermezse, zeketi verir, namazı kılmazsa, zeketi kabul der. İkisi birbiriyle eş bunlar. Üç gene eş var. Allah hiç yaratmış bunu. Atiullaha ve Rasul. Allah'a itaat edeceksiniz bana, biz de Muhammed Aleyhisselam'a itaat edeceksiniz. Kabul etmem, bana itaatinizi kabul etmem. Şakir olursunuz, ebedi yanırsınız. Peygamber'e itaat etmezseniz, ikinci. İkincisi, enişkürlüğü veli valideyi. Enişkürlüğü veli Allah'a ibadet edin, itaat edin. da babanıza da itaat edin anneye babaya isyan eden, isyan bayrağını kaldıranın Allah'a itaati kabul değil. Allah kabul etmem onun itaatını Daha incelen mi bunu? Yapma Allah'a kıyasla, incitmen ya işte bu kadar anlayın. Hepsini özetlemeye gitmeyin ne olursunuz. Yok hocam, hadi özetle Annen kâfir olsa, baban kâfir olsa huzurdan dışarı, çünkü götür beni dese götürmeyeceksin. Çünkü isyana geliyor. Allah'a isyan da mahluka itaatciayi değil. ailedir bu. iki Lakin kimseden çıkmış da baban gelemiyor, sen istiyor derse kimsenin kapısının önünden eva sırfında getireceksin. Hakkı var. Hoca küfrü halinde. İsterse küfrü İpimiz, i̇pliğimiz, ipliğimiz söküldü, başka dizgi mi, başka söz giy mi güzel, yani bu yeter, Artık. anlayana yeter anaya babaya itaatin ne olduğunu. Hoca itaat etmek istiyorum ya, evimizde bir muzur kadın var, Allah beni ondan kurtarsın, kurban olduğum Allah, annemi dişleriyle yiyecek, babamı dişlerinin adısıyla yiyecek, itaat ettirmiyor ki. Hep bu Belaya millet, bütün ailesinin emrine girdimiller. Ya ki <Sessizlik> ala Nasi zamanın, hem hümm butun hümm, beşerat ya ki iblet hümm, nite hümm, edeini hümm, genani la sen canım, nereden nereye gidiyorsun? Bir şahslık, bizden istiyoruz, veriyorum başka çare yok. Ya ettiğimle insan zaman, ya şu zamanda biz vakit, son vakit gelecek. peygamberimiz dermisi, çok yakın kim bekleyin o zaman? Ya ettiğimle insan nasi, zaman, zaman gelecek? O zaman hani, e, kıyamet vakti, kim bekleyince geliyor feyamet. Ama hocam daha bilinmiş bunu söyle. Henuhun, butuhun, herkesin kaygısı karnu olacak. Dünyada istikbal kazansın, ahiret utsun gitsin tarlanın ölü geçiyor, namazın zamanı mı dilsin herkes? Herkes karnını düşünsün. Faizdan mı gir, tangadan mı gir, ee, düşmeyen deresten mi gir, karnını zıkkım gibi doyursun, bunu düşünür diyor Peygamberimiz kıyameti getiren o zaman. Karnını düşündüğü zaman. Karnının içine yarın topraklar dolar, bu gözlerin içine toprak dolar. Hemdühün bukûnühüm ve metauhun o günün kıyametin alametinin şerefli insanı zengin olanları şerefli olur. Buyur buyur abi, buyur sen Zengin olursa şerefli olur. Fakir olan Allah olsa yukarıda onun hakkı yok. Onun hakkı yok. Hiç hormet etmezler fakire. Zenginlere hormet edilip de fakirler gözden düştüğümün kıyameti yakın bekleyin buyuruyor feynatlar. وَهَمُّهُمْ بُطُونُهُمْ وَشَرَفُهُمْ مَتَعُونَ وَقِبْلَتُهُمْ هِسَاءُهُمْ Herkesin zıblası, ailesi olduğu zaman oraya dönüp danışmadan bir iş yapamadıkları gün kıyameti yakın bekleyin. Ben sana örnekler bir türlü veririm ama ne yapayım, baktım yok diyorum sana, durum duymaya Nasıl? Hariyi getirmiş, 3500 bin beş Ailesi kopuşup geliyor, Gözde duyan haliye dokuyan benim diyor. Sen değilsin. O, o fiyata vermem diyor. O müşterinin elinden alıyor haliyi. Müşteri de bakıp alıyor. Yahyar da bu aile var. Ne inkar edeceksin? Seset düşer olsun. Lafıt akla banda var. Ahoyalar hep şart kestiler. Senin dokuduğunu satarsam şart olsun dediler. Bu kadar bulundan geldi kocasının. Bu Adam her anda a, o ailesinin gürünceyini, yazmasını başına atsa, o kadın olsa o da onun şapkasını giyse daha iyi bence. Bizim ailelerde bu. Hiç olmazsa onun için konuşuyoruz. Yapma bunu bu kadar. İnme aşağıya. İnme aşağıya. Er ricalu Allah alem isha buyuruyor Allah. Erkekler kadınların amirleri diyor Allah. Neyler zaman indir? Zamanında, zamanında. Zaman aynı duruyor, güneş oradan doğuyor, buradan açıyor. Her zaman zaman bir. Lakin Allah'a evvelden bacağını karınlaştırdın kedinin bacağını, ayıramadın şimdi. Buyur buyur ne edil ya sen? Allah'a gelin artık ya. aşkına. Ve kibletühüm nisâühüm. Ailelerini tıbla gibi önlerine tuttukların zaman ziyameti bekleyin. Her ilade onlarda olduğu zaman çente onun elinde, kocası gerisinde çocuğunu bir şeye, bir şeye koymuş, arabaya arkasından sürer, o da yolundan git. Allah seni gibi koca bahsetti. hizmet ne dedim? Daha! Daha! Daha! Nakibletin ve dinuhum genaniruhum ve derahimuhum. Dinleri de altınları, gümüşleri olduğundur. Dinleri, altını, gümüşü dininden daha çok sevdiği zaman, cümaya cübgeninin için gelemediği zaman, Yani asfata var, ne vurayım kuş denemişlerim, arkadaşım alırsan diğer namazdan sonra aldım namaza geliyorum. Diyemiyor da, onun için kalıyorsa, dinini dünyaya değişiyor. Bu daha dünya dini dünyaya değişme değer sonradılar. Daha ben sana iyisine haber vereyim. Benim bir mahkeme başıma geldi. Şu yüz liramı alacaksın. Ben of of onu orada öyle görmüşsüm diyeceksin. Bir de sen yalın parayı bana. Değil de parayla yalancı şahitlik yapanlar dünyalarını verip dünyalarını alanlardır. Yerinden yalancı şahit bakmadan iddeli bir tane amelini koymam diyor kendimde. Hiç ameli kalmaz. Allah bunlardan istedir. Ulaike şerrül halayik la halâka lehum indallah. Allah indinde bunlardan şerli daha kimse yok. Kimden şerli? Karnını düşünüp de Allah'ını düşünmeyen. Biz zengine hürmet edip de fakire hakaret eden, iki, ailesinin sözünden hiç çıkamayan, üç, altını bümüşü dilinden daha çok seven, dört, bunlar Naf'ın en şevlileri. Böyle gidiyorum. Daha şadir-i hunne halif, ne geliyor? Hadis bana diyor ki, hadi yanıverdi, yanı verdi. Ne diyeyim, Resulullah'a kırayım mı? Bir de onu diyeyim tek. Sabir olun, ailelerinizle müşavare edin de iyi geçinin. Ne alacağız, evet kimselerceğiz, şehirye alacağız? et mi lazım, meyva mı lazım diye danışın. Lakin başka hususatta süste, küste, bu fanilem şehirli yığından alacaksın ne de. Vay, param kalmadı ne diyerekten filahına hareket edin. Ee, eviyle kadın süse doymak Adam demişti Resulullah meren sözünü tutma dedi ben de tutmayacağım. Şam-ı Şerif'te kitabımız yazıyor Mecmu'lu Diyor ki damın başında aman o serpene oraya varma düşersin diyor. Düşme oraya da diyor. Resulullah bunun emrine muhalefet hareket et dedi. Diyor aşağıya kendini fırlatıyor artık. Bu kadar değil ya adam yapmış bir kere. Aşağı inen adam ayağı küt kırılır. Sınıfçılar gelmiş Doktor gelmiş, sarmışlar, bakmışlar. Oğlum sen deli miydin ya geliceğiz deli gelin. Resulullah'ın şeyinde muhakkak hikmet var. Ben o ailenin müşerrit, hılahına hareket ettikleri, ben onun sünnetine ittiba için karışmam ben başta şeyim. Bir hikmet var burada. Hikmete ayak kıyırmamız dedi. Yazlık kendimi yani koydu ya. Herkes hmm. darıldılar. Cidden. Üç gün sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'i öldürmen için yedip asker toplar. Askeri ev ev gibi yollar çıkarıyorlar, haydi Muhammed torunlarını öldüreceğiz diyorlar. Çıkardılar dışarıya, buna geldiler, ayağım kırıldı. Açtılar, baktılar muayyettiler, sarılmış sınıflarına, iyi Onlar gittikten sonra, kurban olayım ya Allah. senin sünnetini tuttum, ayağım kırıldı da, yezidilerden olmadım, Muhammed Aleyhisselam'ın torunlarına silah çekenlerden olmadın sigur dedi. Anladınız değil mi? Ya bir gün böyle mevcutun içinde Hazreti Hüseyin'e kılıç çekenlerden bela çekmeden hiç ölen olmadır dediler. İhtiyar bir adam ayağa kalktı işte bugüne kadar benim başıma hiçbir bela gelmedi. Hazreti Hüseyin'in ölümüne sebep olanlardan birisi de gelirim dedi. Ne yalan söylüyordu sen de inşallah delan bulacaksın dedi. Ben yalan gel gelmiyekleri gördüm dedi. Ee, Lan ben yani titin dilimlen az yanıyordu, Onu huarmaya girdiğimde dilimlenden bir atış zorlattı. Bu adamın göğsünde yakmaya başladı. Aynı gün nasıl çöv diye şaştı. Orada havuz vardı. Havuza kendini attı. Hem yanarak hem de boğularak yedirdik. Benim sevdiklerime hakaretmez. Gel gelmişlerin zıgrarım diyor Allah. Devam ediyorum, zeket. Gördüğünüzü de, savun orucu teman tuttunuz mu, oruç yiyenler gibi yiyor mu? Açıktan oruç yiyen adam bir adamı anlından vurmuş, kat yetmişten daha büyüksün arkadaşlar. Çünkü İslam'ın kerefini hep görsürüyor. Onu öldürmenin bir cezası yok Allah imzinde. Açıktan oruç yiyorsa, anlına bir oruç çekip cezatmak lazım. Ama kanun yatak olduğu için yapmak lazım, halden yol gitmek lazım. Allah seni gibi İslam arasında oruç yiyeni kahretsin demişler. Ya. <Gülüyor> Yahudi'nin ziyeti saygı etmişsin, oruç yiyen, oruç yiyen bir çocuğuna, şimdi yani Müslümanlar oruç tutuyor e, da sen diyedin e, dışarıda soku yiyiyorsun, etmet yiyiyorsun, kirran gibi bir sokak attı, Kadıkçay'a yıkıldı, anası götürdü, burnu panayıyor, niye bunu böyle, İslam oruç tutuyor dedi. Nasıl çocuğum eline çokun beni de biteriye gönderin dedi. Yahudi kadar kişi olmayan, bir küncesiz oruç diyen adamın, Allah islah etsin, islah etsin, bir künce elinde kahrolsun! Başka bir şey demem ben. Allah Yahudi'ye iman nasibetti, bir gibi bir cennetlik oldu, kalbini Allah, bu diletiyle, ''Ya misaf, ya'l esvâf, ya'l esvâf, ya'l ya, mualli velkûlûf'' Haçları gönderen Allah, haçını gönderdi, iman etti, ilk ördüğü ehli cennet oldu Yahudi, Müslümanların orucuna hürmet ettirdi. Yani oruç öyle. İnsana yani çok izahat veremeyeceğim. Gönü tutalım ben. Geçildi de haçtan sorulur. Hicaz'a gettin mi, getmedin mi? Malın kağıtı gelir miydi? Oğlanı öğreceğim, ıskaracağım. Estağfirullah bismillah, Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde, Kur'an-ı Kerim'inde bize cilet gönderdiği ayet-i de ne buyuruyor? Onu iyi dinleyeceğiz. Estağfirullah bismillah, Ya eyyühen nasi minna halak nasi minze kerimde ünfe. Ey naf! Ey insanlar! Bir nutfadan halk ettiğim kullarım, Allah! Yani bir kokal sudan halk olunduğunuzu unuttunuz, şimdi ananıza, babanıza, peygamberinize, Allah'ınıza itaat etmeniz, değil mi? Sizi ben yoktan mağar etmiştim, dinlen. Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Adem Aleyhisselamla ile halk halketti sizi. Diyen Allah, mektepteki diyen de muallim, sen maymunun sıfatısın diyorsan. Tövbe, tövbe, tövbe. Kalk sarıl canım. Ben maymun oğlu olmam. Ben peygambercadayım diyor. Hocam yapılmaz ki. Sen mektebe girmediğinden inan bir gün mektebim yok dedi. Bir günde medresem yok. Çünkü o günler medreseler yapıldı. Mektebe gitmez çağım geçti. Hıcranı bir mahallenin içindeydim. Bir şey okumadan kendi kendimi şöyle etip okuttum. Bununla da millet bizi alif zannederek dinler. Allah dinleyenlerden de, anlayanlardan da razı olsun. Amin. Peygamberimiz de ünliydi ya efendim. Ünliydi ya, o peygamberdi. Ya niçen evliyalar da ünli ya. Yani okumadan zeyip geleceğim. onlardan diyelim. En aciz insanın ve şunu gelirse ki, eğer bir fazilet görüyorsanız, ilimde, irfanda, konuşmada, görüşmede bir sesli görüyorsanız, bu sırt rastımızın lütfudur. Bir noktan görüyorsanız, o noktanlık benim acizliğimden okuyamadığımdan husurundan özür dilerim hepinizden. Allah'ımız buyuruyor, bir erkekle bir dişiden yarattık, sizi Hazreti Adem'le Havve'den vücuda getirdik. Allah Allah, bizim ne kadar aksine okutmuşlar, nasıl etmişler, maymunlaşsınlar da anarşik olsunlar diye okutmuşlar öyle. Sen yeniden hocalarına dün akaid-i dünya'nı İmam Hatip'a yavrularını bil, Yüksek İslam en okur, ilahiyette çocuğunu itikazlı olarak okur. İşte bak bu sene gençler, o mahsullar, elhamdülillah, cami her gün gençler dolar. Ne bu dedim bunlar Bakıyorum, hep İmam Hatip'a yeni de namazını terk edemiyor, gelip doluyor. biliyoruz biz nereden gelir aldığımızı. Devam ediyorum ve ceal neyken? Şu ve kabilelere ayırdık, ırklara, usullara yumrusum kıldık, kısm kısm insanla ettik sizi. Kiminiz Arap oldu, kiminiz Acem oldu, kiminiz Serkez oldu, kiminiz Şurz oldu. Siz böyle benim onu ayıran. benim benim gücümdenle ayırdım bunu. Siz siyah. Şimdi beyaz, iyi dinleyeceksin. Gece Arap'u, ta ki birbirinizi tanıyasınız. Türkiye'den varanlara, baktın mı Arap'lar, sen Türk, sen Türk. Bakıyoruz biz de o çaresinden, çevresinden, Arap, Arap. Öteki, e sen Yemen'den, Yemen'i Yemen. Yemen. Evet. Hindistan, Pakistan, hepsini biliyor şahıslarından. Allah bu günler böyle ayrı ayrı ayrıdır. Ha, dinmez. Aranızda taaruf hasıl olsun, hüsnü münasibet teşhis etsin, hüsnü, e, hüsnü münasibet, münasibetli bir geçim aranızda teşhis etsin, taaruf ve senasür cari olsun diye sizi ayrı ayrı ıslardan kalkıştı. Yani hocam biz o ırzı kabul etmiyoruz, tek olur mu onu kabul ederiz ötesine. Bu Allah'ın ayetini kabul etmiyoruz. Allah'ın ayet. Tanrı İstanbul'dan geldiler, benden soldular. İnne ekramakum indallahi etkakum. Şimdi ayet de geliyor. Ta ki birbirinizi tanıyasınız, cari olsun. İnne ekramakum indallahi etkakum. Muhakkak dilinizdir. Yani Allah söylüyor, muhakkak diye Gerçek, gerçek, gerçek. Dikkat, dikkat, dikkat. Muhakkak. Şöyle ki, sizin, ilahi de en keriminiz, en kıymetli insanınız, en ziyada müstakî olanınız. Evet. En çok Allah'tan kimi korkuyorsa o Allah için de kıymasını daha devam ediyorum. O ayetten sonra şuraya geçtiğim bir kelime söyleyim de, nitekim bir, bir hadis-i buyurmuştur ki, Agah olunuz, bak kitaptan okuyorum, Agah olunuz, Agah'in manası dikkat edin, dikkat edin. Agah-ı bu Arapçadan gelir, Arapçayı anlayamadığı için Türkçe olarak ben iyi dikkat bir şey diyeceğim diyor Peygamberimiz. Buyur Ya Resulallah dediler, saadeler, şüphe yok ki Ras'ımız yiğindir, Allah'ımız yiğindir. <gülüyor> Oku. Eşhedü <gülüyor> eller. <gülüyor> İnandın mı hoca, iman ettim Allah'ımız yiğindir. Babanız Adem dedi, babanız hepinizin babası dedi. değil. Nereden aylık çıkarıyorsun sen kendi kendine? İki, ananız hazve de değil. dünyaya çıkıp getirir, biri oğlan biri kız olurdu. Biri oğlan biri kız olurdu. Seninle doğan kızı sen alırdın, benimle doğan kızı da sen alırdın. Allah hiç insan kıvalamayacağı gelsin, onu halal kıldı halal etti. Sonra millet çoğalınca kardeş haram olurdu. Ama kendiyle babanızı ben alacağın gibi hadil kadile onun için öldürdü kardeşini. ne kadar atıl varsa bir işle ona yazılıyor. Yine çarp desin dursun ben karışmam bunlara. Anneniz de birdir. Ne Arap'ın Acem üzerine, ne Acem'in de Arap üzerine, ne Ahmer'in Esmet üzerine, ne de Esmet'in Ahmer üzerine Fazıl-ı yok. Bunu kabul etmez diyor diyor Peygamberimiz. Anlamadım, ne Arap hayırlı, ne Acem hayırlı. Yani ne Kürt, ne Çerkez, ne Kürt, ne Arap bunlar hayırlı değil. Ne diyeyim? Bir Birbirinden farkı yok bunların. Ne diyaz etsar, ne siyah etsar. Dinle yiyeceğim. fazıl dere tanıyorsun, fazıl dere ancak takvadır. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اَنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْبَ سَعَسْلِهُ بَنْا اَقَوَيْكُمْ Yükmin, kardeşi, kardeşi, Çerkez olsa da kardeşi, Kürt olsa da kardeşi, arab olsa da kardeşi, Türk olsa da kardeşi. Ben kardeşlığa kabul etmiyorum, ben Türk'üm gelinme, Allah'ın bu ayetini kabul etmediği için varıyor. barıyor. Ne numaralı kusura varıyor? Anladınız mı? Bundan vazgeçilerdir. Allah'ımız daha ayeti celilesinde, اِنَّ اللّٰهَ عَل۪ي مِنْ yok ya Allah'u s.a. alimdir, habidir, sizin halinizi bilir, takvanıza muttali olur. Artık ona göre hareket ediniz kullarım, ona göre hareket ediniz. Saat yanımda çok teşekkürleyim yok. Yalanı sen söyledin. Ezer okundu deyince geleyim diye müsaade etsen 5 kelimem var. almak. 3 gündür söyledileri bitiremedim. Arkadaşlarım otuz gün neyin? Tabi gelmiş adam. Ha devlerden gelmiş. ta ülkeyden gelmiş. Şu günahkarın tek bir vaz mı dinleyip diyeceğim? O zaman da vaz verdim. Vaz verkene bizim çocuğun birisini art dindir, ta art dinden. E, göl bakmak oradan da buzana bağız dinlemeye gelmiş. Efendim vaazını dinleyeceğim diye Çocuk da diyor e, dükkana varınca insanından bakmıştır artık insanı. Amca sen nereden olun böyle demiş. Arkinden olurum. Kuzanda mı oturum? Hayır. artık ben. İyi e, buraya ne münasibetle geldim? Sizin burada vaaz diyen hocaya asibetli de onun vaazını dinlemeye geldi. Artık de Gölbaşına geldim onu, orada da duydum, Ankara'nın gölbaşından buraya geldim. Şey diyor, e, ne diyor, Elimden diyor, ne süreği ne içerisinde, Allah sizi rahatsız etsin diyor. Şuraya hoca geleli, Onun beş yirmi gün oldu, Yani bu dükkan ayaklarından tuttu da bir bağırsın, yokmedi. Herif yapsın, sağ, gölbaşından daha hız dinlesin de diyen yani bu kafas terçeri, işte, kafasını dövüyor diyor, diyor, hemen dükkan, çıkın baba, çıkın. Bu dünya yarın gereksilerin eline kalır, onlar gelişir, yarın su alır cevabını der, çekerim bunun için diyor. Ayısta o kelimeyle geldi? Ya <gülüyor> Allah, Allah rızası için ay kalınca. Allah rızası için diyorlar. Attın, tuttun, iftiray ettin, bilmeyen serseği kimseler ziyarete geliyor diyelim. Şehirdin, sakallı gelenin sakalına da fethettin, lakin milleti zaptı demedin, gelecek mutlaka. Takdiri huda, hüvveyi bazu ile dönmez, bir şem'atı yevla yaka, bir yeş ile Takdiri huda, Allah'ın takdiri, hüvveyi bazu ile dönmez. Hüvveti gületler Allah'ın takdirini gönderemez. Gelecek o takdir, bir şem'atı, bir çıra ki, nevla yaka, bir yeş Allah yakarsa bir çırayı ne kadar üslesen, yaratanı güneşe üfürdüğü gibi olur. Hocaya yükürün, Hacıya yükürün, Kur'an'a yükürün, Yine yükürün, Muhammed'e yükürün ama bağlısıkla yine suçlanmaz, insan yok. Demirci hoca der ki, yüze, yüze çatmayın diyor. Bizim kalbimiz nazikleşti. Hem okuluz hem de hakaret gördük Bırakın bizi. Bırakın Allah'ı sana gidiyorum. Nereye bırakacağız? Bizi göğdürmeyince bir kurtulamak. Değiyormuş mu diyor. Aynı kamyonda giden şüphek gibi, kamyonda giden insana şüphek, kopuştuğu gibi, kopuştuğu gibi, elimin, Kur'an'ın, hadisin, Peygamberin, Allah'ın hakkında, kopuşunuz ama yetişemeniz, sekerimizin altında, incizar sekerimizin altında sizi gezerdilip sürüyor. alman ulemanı, Allah rızası diyorum, bak, bu sene bütün yalvardığım bu. Acıyor ki yürüyoruz, gönülü bir boynumuzu büküyoruz, istirah ediyorlar Fatıl için, için, istirah ediyorlar, şafa ağladık, adamın başına bir e, musibet geldi mi biz de el beraber ağlıyoruz, ''Yas bana Allah'a ferakim!'' Lokman Aleyhisselam diyor ki, ''4 bin Nebi'yi takdir ettim, onlardan sekiz kelimeyi seçtim, bir, Namazda isen kalbini muhafaza et, dört bin de diken veriyor. Başkalarının evinde gözünü muhafaza et. İnsanın namusuna bakma bir eve varınca. Bekesinden kaynar su dökülmüş de birname inmiş gibi zor olur ev sahibine. Yani onun namusudur o, namusu o. Anladın. Üç, insanların arasındaysan Dilini muhafaza et. Bir söz kaçırma dünyayı kıyıranır. Siyasete karışma. Devlete karışma. Söylediğinin aleyhinde asma. bu kıyıranır dünyayı dolaşır. Gök dünyayı böyle tembiyeti bizim kurtulmamız için. Daha iki şey beş ile altı iki şeyi daima hatırında tut. İyi dinliyorum hocam. İnşallah keyfini de alırsın. İki şeyi daima hatırında tut. Öyleyse onu kafanda tut. Hatırla. Birisi Allah'ını birisi. Elinme gâime hatırında olursa eli hiç bir kötülüğe uzarmay. Peygamberimiz adetlerine iftihal ediyor son nefesinde. Ya Muhammed geliyor mu dedi. Ezrail aleyhisselam geldi, davet etti, Allah'ın selamını söyledi. İstersen siyanete kadar yaşa, sana ömür gereceğiz ya Muhammed dedi. İstersen atlı süt e, şeyin tamamlattı, vefat edeceksin. ümmetinden ayrılacağın için üzülüyorum, Allah'a kavuşacağın için kekleniyorum. İki şeyin ikinciyeyim. E, sen geliyorsun da ya Muhammed, sizi neyi imşa edeceksin? İki şey bırakıyorum size. Hatırınızda tutun, iki şey, birisi Kur'an-ı Kerim, birisi Kur'an-ı Kerim ile amel edin, hırt hırt hırt hı, hı. Hoca, ben söylediğin iş tutuyorum, cahit, yok, oraya hayır karşıya cahit. Hoca, ben söylediğin iş tutuyorum, yok, yarı öyle gelir Kur'an-ı Kerim'de, yarı şu şekilde olur. Ne ölüyorsam, hoca, şöyle gerek ediyorum, ailemin babası, anası öldü, şimdi geresini yapıyoruz. Kardeşler, oğlanla kız yarı diyorlar. Onu diyen kanun, Kur'an-ı Kerim, oğlan iki alacak, kız bir alacak. Biz Kur'an-ı Kerim'den haber verdiğiniz için, kanunla kanun ne hakaret ediyor diye mahdebe eder mi? Kepler alıyor sesini. Yani Kur'an-ı Kerim'in yediğini diyor ki, Kur'an-ı Kerim, oğlan iki alacak, kız bir alacak. Hoca efendi nasıl? Böyle. Böyle, sen şeyinlik sormadan yapmayacaksın, ben yani yanımda var gibi duracağım diyor Peygamberimiz. İçimiz ne gibi oluruz. ıslah olurum, bir de sükut olaraktan. Sükut neydi de, üvelim sizi inşaatına. Üveleyeceğini düşünen adamın eli hiç yüzüne hak at atmak. Bunun için bu iki şeyi de hatırla diyor. Daha altıyı yediyle çekip de, iki şeyi de unutacaksın. İki şeyi hatırla diyordu, ben onu bitireyim diye diyorum. İki şeyi de unut geçsin neyi hocam? Birisi başlarına yaptığın iyiliği unut geçsin. Türk kere iyiliğe gelsen bir gün de desen ki şöyle şöyle sana iyiliği geçmedim diye desen bir kere iyiden yanlış ediyor sevaplık Allah için yaptınız nereye başa kalkıyor? Hakmiyamız yok. Ben adamlar gelirim, adamlar gelirim yani Allah dosyalarına aslisi. Başına bir iş geldin mi ise borcunuz dönüyor deriz, ondan sonra da başına <gülüyor> filan zaman şöyle etmedin mi, öndük para vermedin mi? diye vermelere yer diye Bütün olsun seni diyorsun. Başkalarının da sana yaptığı kötülüğü umuracaksın. Sen yaptığın iyiliği umuracaksın. Başkalarının da sana yaptığı kötülüğü umuracaksın. Unutulmuyor hocam, sen gün söyledin ya geçen gün Akrabanın akrabaya kimse yinmez yettiğin, akrabanın akrabaya akrap etmez yettiğin. yedi boğumlu akrab sokar gibi sokar akraba diye. Akrabın yettiği, doktorlardan sordum gayteri doktorlarından. geç gene inmesi vurmuş kadar faizeli bir akrab sokarsa. Allah onu yok yere halketmedi, yüzütteki mikrobu da şem ameliyat Doktorlar şöyle anlıyorlar. Şu cildimde romatizme olanlar, beş tane arı buradan, beş tane de sarı arı buradan koyardı da o inneleriyle soktun mu bu kadar tahammülü, e dedi kurtuluyor herif. Bizim hafız nemler? Şahidiydi bunun, ben koyardım diyor. Onların soktuğu yirmi saat süre. Ama akrabanın soktuğu ne kadar sürüyor? Yedi sene oldu daha dediğini unutmuyorum hocam. Ciğerime soksun inmesini, Allah'ın gazetine uğraşsın, diyor, duruyorsun. Bunları diyor Peygamberimiz, unurun gitsin diyor. Yani unudun, ileraya gelin, iyice geçinin de Allah'ımız bize mutfunu ihsan etsin inşallah. Devam <Gülüyor> in da boşluk olduğu için sizi çok beklettim, yine misafirin için bekletmiş oldum. Düzgüler dileriz. İnşallah yarın kısaca vereyim bunu kurtarayım. Salli resulim, sellim ve barif ala eşrezi nuru, cemil enbiya ve mutalim velhamdülillahi rabdül alemin zalillahi tealel ta takihah Dünanet İşleri Başkanlığı Sesli Yayınlar serisinin ikinci programını sunuyoruz. Bu programda Tayyar altı kulaştan Kur'an-ı Kerim dinleyeceksiniz. Azimin Şeyh Kur'an-ı Kerim. İsmi يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز لتنذر قوما ما أنذرا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذنين فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسوا Başır Rahman bil Gıyb, fbaşırhu وآثاره وكل شيء أحصيناه فقالوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرُسَلُونَ قالوا ان تطيرنا بكم لا الا لم تنتموا لنرجمنكم ولا يمسنكم من قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء اوصل مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم اهتدون Fesma'un Fesma'un Sadiqallahul Azim El Fatiha El Fatiha El Ah sevgili geleceği demiş. Siz de. Kul bulu ne va beme yan illa bezmi Muhammed Mustafa salawat. Kabeye karamu arifan, hakîb meclisî devsian, kıble kabulü aşikan, Ahmed müştebara salavat. Ağızdı Allah’ımdan şeytanı radim, Bismillahi R-Rahman R-Rahim. İnnam minun al-ladîn, eza zikr ne iza tülü <gülüyor> aleyhim ayet